İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler. İyi günler. Nasılsın Karagöz'ün? Ben mi? Heh işte fena değiliz. Eee sigara yasağıyla aran nasıl? Hmm, sorma pek kaynaştık. Sana da selamı var. Hadi hadi ciddi soruyorum ben. Yahu Hacivat sinirlerim tepemde zaten acısını senden çıkarırım ha. Bak bu yasakta iyi oldu. Zaten bırakmayı düşünüyordun. Yok bu çifte darbe oldu. Niye yahu? Bir de bu yasa alışacaksın arkadaş. Bu yasak senin için geçerli değil ki. Sigara içmiyorsan yasa da uymana gerek yok. İyi de yıllardır alıştığım bir ortamı öyle birden değiştirmek kolay mı yahu? Çevre bu. Birden değişir mi? Oh bala böyle düşünen de hiç duymamıştım hani. Bak dediğim gibi aklına sigara geldiğinde hemen çereze sakıza yapış. Olur mu? Bir de sigara bırakmanın karlı olduğunu söylerler. Çereze sakıza verdiğim paranın Hattı hesabı yok. Sen bir bırak o zaman anlayacaksın karı Sinir basınca kırdığım eşyaları Hiç saymıyorum artık Biraz sabır karagözüm Bak para deyince aklıma ne geldi Sanki yedim mescidi var ya ee? Sana da sanki içtim mescidi yapalım Ne dersin Ha, içmediğim sigaranın parasını Kenara atıp Onunla da bir mescid yapalım diyorsun Vallahi işte ker üstüne kar Yapalım bakalım Seninki de o şair gibi enteresan olacak efendim. Hangi şair gibi? Hani sigarayı ağzına alıp ama tüttürmeyen bir şairimiz. Hilmi Yavuz var ya. Var mı? Var var. Yakmadan nefes çekip külünü döken. Bayağı içiyor yani. Evet o biçim içiyor. Ha enteresan. Sigara yasağının geçerli olmayacağı tek insan diyorlar. <gülüyor> Doğru denemekte fayda var. Aman karagözüm her yol herkese uymaz. Sen bildiğin yoldan devam et. Bak işin ucunda mescitte var. Yani Hacı Vat, damardan giriyorsun hani. Gireyim Karagöz'üm gireyim de artık kurtul şu meretten. Doğru diyorsun arkadaş. Ya şu mescid dedin ya ona bir de şöyle ufak da olsa bakkal çakal ekleyemez miyiz ha? Ekleriz Karagöz'üm ekleriz. Damlaya damlaya göl olur. Hey be bir sigara nelere kadirmiş. Sigarayı bırakmak nelere kadirmiş. Hadi bakalım. Hızımızı almışken programımızı da kapatalım. Kapatalım bakalım söndür amanını kapattı. Efendim geldik bugün de muhabbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Affolat! Affola. Efkarlandım yak bir cigara. <gülüyor> Olur mu kara gözü? Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu <gülüyor> seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan... ...Tuba Ceyhan Kara Buyur abi sen... E, buyur. <gülüyor> aynen aynen buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan öfsür Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan... ...Bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. <gülüyor> <bunu bulayım>. Gürültü yapmayız <gülüyor> stüdyodayız. Serkan <Abi. gülüyor>